razı olacağı amelleri işlemeyi ve cennete girmeyi nasip etsin. Hem bizleri, hem neslimizi tevhid yolundan ayırmasın. Kimi yüzlerin ağırıp, kimi yüzlerin kararacağı yerde Allah Azze ve Celle yüzü aydınlık olanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala insanları toplayıp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 Amin. O duruma düşenlerden bizleri eylemesin. Amin. Müminlerle arkadaşlık yapan, samimi olan, müminlerin kadri kıymetini bilen samimi insanlardan eylesin. Amin. Kardeşliğini, itikadını pamuk ipliğine bağlayanlardan eylemesin. Amin. Evet, bugünkü dersimiz yine namazın şekline devam edeceğiz. İlmihal derslerindeyiz biliyorsunuz. Ve dinimizin beş temel esasından bir tanesi namaz. Namaz olmadığını Müslüman'ın da değeri ne yapmıyor? Olmuyor. Evet. Bugün kardeşlerim gele gele ne yaptık? Namazın şekline geldik. Bununla alakalı bir rivayet var. Sahabenin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 namaz babında hem de iki ayrı bölümde de tam metniyle bunu ne yapmışlar? Koymuşlar. Allah kendisinden razı olsun sahabe namazı tarif ederken ki 20 tane de sahabede orada hazır bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza kalktığında, kıbleye doğru döndüğünde ellerini kulakları üstüne kadar veya kulakları hizasına kadar ne yapardı? Kaldırırdı. Sonra elini göğsünün üzerine ne yapardı? Bağlardı diyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rukiye'ye gitmek istediğinde ellerini ne yapar? Omuzları hizasına kadar kaldırır. Sonra tekrar Rukiye'ye gider. Rukiye'den kalktığında yine ellerini omuzları hizasına kadar ne yapardı? Kaldırırdı diyor. İşte secdeye giderken böyle, secdeden kalkarken böyle tevellik oturduğunu, ayağını yatırdığını, komple ne yapıyor şeklini olduğu gibi anlatıyorum. Şimdi hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazında elbette ki e, gelen rivayetlerde farklılıklar, tenevvatlar çokcadır. Ve bazen baktığınızda saflara, bizim meclisimizde yok ama mesela hacca giden, ümrüye giden insanlara baktığımızda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 biraz sonra bölüm bölüm gireceğim kıra attığı şeydi. Bazı yerlerde gelen rivayetlerde çeşitlilik vardır. Mesela el kaldırmada sıkıntı yoktur. Nereye kadar? Allah Resulü şurada kaldırdı, kaldırırdı, kaldırırdı. İki secde arasında el ne yapmazdı? Kaldırmazdı. Kaldırmazdı, Kaldırmazdı ifadesine baktığımızda Abdullah İbn-i Ömer. Ebu Davut'a gidiyorsun. İbn-i Abbas'a Tabiinden bir tanesi geliyor diyor ki ben diyor falanı gördüm yani Abdullah bin Zubeyri namazı çok değişik kılıyordu. nasıl kırıyor secdede de iki elini yüzüne doğru kaldırıp indiriyordu yani Abdullah İbn Ömer ne diyordu kaldırdı kaldırdı kaldırdı ki secd arasında ne yapmazdı kaldırmaz şimdi kaldıran sahabe var mı varmış gelip kime soruyor İbn Abbas'a soruyor. İbn Abbas diyor ki Allah kendisinden rahmet etsin. Allah Resulünün, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namazını kılmak istiyorsan Ebu Leydü'rübey'in namazını kıl. Çünkü o peygamberin namazını hiç ne yapmadı, değiştirmedi. Bırakan bıraktı, yapan yaptı diyor. Bakın. Şimdi bırakan bıraktı. Niye bıraktı? Bu soruyu bizim sorma aklımız yok.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 yani kitap sünnetten anal ettiğini söyleyen bazı arkadaşlar elleri kaldırır kaldırır iki secde arasında veya secdeye giderken kaldırmazlar. Bunlar büyük hata içindedirler. Yaptıkları yanlıştır. Şekal bile kaldırmazdı diye kitabında naklettiği halde kendisi dönmüştür. Fıkıh sünnenin ee, Kahire baskılı bir baskısının dipnotunda biz de kanaat ederiz ki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 damadım Allah kendisinden razı olsun talebeyken bunu tercüme etti. Refulyedeyim diye veya el kaldırma diye. Orada Abdullah ibn Ömer'in iki secde arasında el kaldırmayanlara çapıl taşı atarak anasız kalıcısı kalasıca ellerini kaldırsana diye de rivayetleri nedir? Mevcuttur. Ve Sika'dan gelen ziyadelik mahpul olmuştur. Allah Resulü her rükünde yani kıyamda giderken, gelirken, secdede secdeden kalkarken her seferinde ellerine ne yapmıştır? kaldırmıştır. Birincisi bu. İkincisi ise kitap sünnetle namel eden insanların namaz şeklinde e, en çok müşkülat olan meselelerden bir tanesi de Allah kendisine rahmet etsin. Şehal Doğan'ın namaz kitabında rüküden sonra emberi göğüs üzerine bağlama meselesine bir bidat olarak zikretmesinden kaynaklanan selef arasında bir müşkülat vardır. Bu müşkülatta şöyle gidermek mümkün. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamda ellerini nereye koyuyor? Biz peygamberler topluluğu sağ eli, sol eli üzerine ve göğüs üzerine koymakla ne yaptık? Emrolduk. Bunun dışında bir yere eller ne yapmaz? Konmaz. Şimdi bu Şakalbani diyor ki Allah Resulünden rüküden sonra elleri göğüsün üzerine koyduğuna dair bir rivayet gelmediği için bu bidattır diyor. Şimdi biz de şeyhe diyoruz ki Allah kendisine rahmet etsin. Peygamberin namazda her hareketi gelmiş mi bize? Evet. Gelmiş. Eksik olan bir taraf yok. Peki rüküden kalkınca ellerini Allah Resulü salıvermiş bırakmış bir tane ifade gerekmiyor mu? Değilse o zaman şeyhin kendisi bunu inkar ederek kendisinin bidatçı duruma düştüğünü görüyoruz. Yani Allah kendisine rahmet etsin. Bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum. Ama şeyh burada ne yapmıştır? Hata etmiştir. Çünkü kıyam hali Allah Resulü'nün aleyhissalatü ve sellem'in tamamen bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Rüküden sonraki durduğu hali Allah Resulü'nün nedir? Kıyamdır ve kıyamda da eli ne yapmıştır? Göğsünün üzerine koymuştur.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 Yoktur. Başka ne vardır? Parmak işaretinde bazı müşkünatlar gelmiştir. Bazıları şöyle kaldırmıştır. Bazıları işte şöyle hafif indirmiştir. Ama hadis-i şerif ne diyor? Geleceğiz birazdan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam parnağını 53 yapardı. Yani bakın şöyle Arapça 3 işareti. Şunu da yuvarlığa da 5. 53 yapar. Parnağını oynatır. Gözünü ise parnağından ayırmaz ne yapardı bunun şeytana demir bir kamçı olduğunu ne yapardı zikrederdi. Ki bakın namazda rükûdayken, şey, kıyamdayken nereye bakıyorsun? Secde, secde mahalline. Rükûdayken sağa sola mı bakıyorsun? Evet. Yok gene secde mahalline. Yani bir açık yer halıyor neresi? Teşehhüte oturduğunda işte orada da parmağından gözünü ne yapma Ayırt etme. çünkü bu ne yapıyor şeytana demir bir hamçıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Bu da bu hadis-i şerifte ne yapıyor? Bütün ihtilafları, bütün diğer şeylerin hepsini ne yapıyor? Götürüveriyor. veriyor. 53'ü yapacaksın, nane oynatacaksın, gözünü de bundan ne yapmayacaksın? ayrdetmeyeceksin. Temerrüt meselesinde ise kardeşlerim bazıları ihtilaf etmişlerdir. Her oturuşu teverrik olarak oturan arkadaşlarınızı görmüşsünüzdür. Görmediyseniz görebilirsiniz. Var yani bazı yapanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört vekatlık bir namaz kıldığında birinci oturuşta sol ayağını yere yatırmış, sol kalçasını üzerine koymuş, sağ ayağını ne atmıştır? Dikmiştir. Selam oturuşundaysa ne yapmıştır? Sol kalçasını yere koymuş, sol ayağını sağ ayağının yanından şöyle ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Altında tevellük oturmuştur. Yani bu kadınların oturuşu var ya, onun gibi. Bu nedir? Sünnet olan budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevellük ne yapmıştır? Yapmıştır. Namazda bunda bazı müşkülata düşen insanlar olmuştur. Ee, buna da dikkat edelim. Yine namazdaki önce ihtirafları bahsedeyim de aklınızda daha iyi kalsın. Ee, cemaatla kılınan namazlarda da kardeşlerim e, rüküye yetişenin namaza yetiştiğini söyleyenler olmuştur. Halbuki Allah Resulü'nün s.a.v. Fatiha'yı kaçıranın namazının olmadığını yani rükü e, birinci rekatı ne yaptı? O rekatı kaçırdığını söylemiştir. Bir rekatı yakalayabilmek için en asgari imamdan Fatiha'yı ne yapmanız?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 namazı güdüktür, güdüktür, güdüktür demiştir. Bir rekata yetişebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Fatiha'yı okumanız gerekiyor. Evet. Bunlar ihtilaflardır. Bir şey kurabiliyor muyum hocam? Tamam. Ee, İmat dar duruyorum. İmat camisinin yani dönem cemaatindeniz. Evet. Ee, Hocaya dedim, böyle böyle dedim, ya biz Fatiha süresini okumamız lazım mı? Fars namazında, yani. Evet. Eee Civan merkez. İmam İmanlar adına göre de okunan lazım. Hani, evet. yani, Hanefi. Yani ne derler? Hanefi mezhebi kıyas yapar. Kur'an okunurken yani. susun ki rahmet olunasınız. Evet. Ayetini bitirirler. E evet. bu Hanefi'ye mi demiştir, dememiştir, belirsiz evet. Hanefi mezhebidir. Evet. İmamın arkasında Fatiha okunmaz derler. Evet. Şimdi ben de derhal edirdiyecektim. Bu ayet. Burada şey yapmadı yani. Bilmiyordur da ayet. Ayetten kıyas ederler. Evet. Arap Suresi'nin 204. ayetinde ''Kur'an okunurken susun ki rahmet olmasınız'' ayetiyle kıyas etmişlerdir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da net rivayetleri vardır. ''Fatiha'yı okuyun, imam sesli de okusa siz hafif, hafif de okusa yani içinden de okusa siz içinizden okuyun. Fatiha'yı okumayan namazı yoktur.'' demiştir. Ama Hanefi mezhebinde ilmihallerinde de yazar. İşte bir imamın arkasında namaz kılarken Fatiha'yı okuyacak kadar durursun. Eğer imam seferiyse iki de selam verirse Muhykim ne yapacak? Üçe dörde kalktığında Fatiha okuyacak mı? El cevap Fatiha okuyacak kadar ayakta durur. Sonra rıkı ve secde yapar de. Fatiha'yı yine okutmazlar. Evet. Evet. Namazın şekline geldiğimizde Ebu Kureyri şöyle anlatıyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 yani imam böyle Allah rehberliğinde kalkmasıyla hop aşağı iniverir. Hani birinin civatalarını gevşedirsin veya arabanın tekerini böyle yaparsın da kriko ini verir ya da tek diye imamdan önce aşağı iniverir. İşte bu şekilde namazı ne yapıyor? Allah Tealaüsselati ve selam yasaklıyor. Namazdaki bütün hareketleri ne yapacak? Doğru olacak ve bütün azaları oturacak diyor. Evet.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 Allah Resulü Sallallahu ve selam kıraatına hep nasıl başlardı sesli olarak? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alem. Böyle mi başlardı? Besmele yok. Sesli Evet. Besmele'yi içinden alarak ne yapardı? Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra amin diyerek ne yapar? Cemaat camiyi inletirdi. Allah Resulü Sallallahu ve selam diyor ki sizin iki hasletiniz var. Buna diyor Yahudiler ne yapar? Çok haset eder. Bu bir aranızda yaydığını şu selam var ya, o ikincisi de Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidi inletmeniz. Buna diyor Yahudiler ne yapar? İlginç ya. Müslümanım diyenler de yapıyor. Ha, çok ilginç ya. Ha, onu anlayamıyorum. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'dan sonra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 İkinciden ne yapacak? Biraz fazla olacak veya eşit olacak. Buna anladınız? Sünnet olan birincinin ikinciden üstün ya da eşit olması. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayet Ali diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bir gün diyor Aleyhisselatü Vesselam iki diyor e, rekatta da Zilzal Suresi'ni okudu. Bilmem diyor unuttu okudu bilmem kasten yaptı diyor. Yani ikisinde de aynı sureyi ne yapmış? Okumuş. Ama sünnet olan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 Burada imam nasıl isterse öyle ne yapabilir? Hareket edebilir. Kıraat hatalarından seviş secdesi yani yanılma secdesi yoktur. Yani sünnette gelen böyle bir ifade yok. İmamın önüne açarsın normal insandır. Unutabilir, takılabilir, yanlışabilir. Bilen sarf arkadan açacak. O ister devam eder ister ne yapar? Rukiye gidebilir. Fakat bundan dolayı seviş secdesi ne yapmaz? Gerekmez. Ha, günümüzde bundan dolayı seviş secdesi yapanlar var ama bildiklerinden yapmıyorlar. Fakat imam yapmışsa ya bizim itikadımızda hani bildiğimiz meselede seviş secdesi yok. Ben yapmam diyemezsiniz. İmam uymuşsanız, imam seviş secdesi yapmışsa siz orada susup kalmayacaksınız. Siz de seviş secdesi yapmak zorundasınız. Evet. İmam hata yaptıysa kendisi ne yapar? Seviş secdesi yapar. Siz de onunla yapacaksınız.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 Ya bunun zahiri böyle ama batini böyle. O da başlar İmam-ı Rabbân'ın meklubatlarını okumaya. Bu iş çığırından ne yapar? Çıkar. Kur'an'da e, Arapça'ın mesasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da kıraatını ne yapmıştır? Arapça yapmıştır ama Allah kendisine rahmet etsin. Selman-ı biliyorsunuz İranlıdır. Kendisi İran fethedildiğinde oradakiler tanımışlar ve demişler ki biz Arapça bilmiyoruz.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 kıraatıyla ne yapılır? Kıraat edilir. Bunun dışında Kur'an'da kıraatta secde ayetleri vardır. Secde ayetleri geldiğinde Allah Resulü ve Sıramın uygulamaları çeşitlidir. Hangisini yaparsanız haktır. Ya okuduğunda direkt ne yapmıştır? Secde. Secdeye gitmiştir, kalkmıştır, kraatına devam etmiştir. Veya gerek <gülüyor> etmiştir, yapmamıştır sonradan da iade etmemiştir. Veyahut son selam secdesine getirmiştir. Orada üç secde yapmıştır. Yani birini de ne yapmıştır? Tilavet secdesi olarak yapmıştır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şeyi çeşitlidir. Ama ilk zamanlarda İslam'ın ilk yıllarında secde ayetiyle alakalı ki Kur'an'da 14 yerde var biliyorsunuz bunlardan birisi geldiğinde direkt hemen secdeye ne yapmıştır? Gitmiştir ve gelmiştir. Ama günümüzde namazlarda biliyorsunuz hele Hanefi mezhebi derler ya sıra takibi. Kur'an'da 10 tane sure varmış gibi. İşte Fatiha'dan sonra elem okudun işte. Ondan sonra ne yaparsın? Ancak tebbet okursun. Ondan sonra okursan bunu okursun diye. Halbuki böyle bir sıra takibi nedir? Yoktur. Kur'an'da 114 tane ne vardır? Sure vardır. Sünnet olan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 Kardeşlerim, Fatiha'nın kaç ayet olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yedirgen. Yedirgen. Besmele Fatiha'dan mı değil mi? Yedirgen. Yani ben size soru olarak sormuyorum ama bunu asıllarca tartışan insanlar olmuş. Fatiha'dan demişler, değil demişler. Mesela Şafi mezhebine demiş, Fatiha'dandır ve Besmele bir ayettir. Öyleyse kıraata başlandığında da Besmele ne yapılacak? açıktan okunacak denilmiştir. Yani bu tartışmaların neticesinde birçok meselevi görüşler çıkmıştır. Ama biz bu tartışmalara girmiyoruz. Sünnetullah'a bakıyoruz. Fatiha'danıdır, değil midir? Girmiyoruz. Ama Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in baktığımızda ben de öyle bu Bekir'in arkasında kıldım. Ömer'in arkasında kıldım. Onların hepsi yani Allah Resulü Allah Resulü'nün arkasından namaz kıldım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 e, gündüz vakitlerinde namaz kılarlarken duvarlara gelerek ki eskiden e, yapılara baktığımızda evlerin camları pimapendi şuydu buydu yoktu açıktı. Ve duvarlar açık olunca müşrikler de gelip bu açık yerlerden ne yapıyordu? Ayetleri dinliyorlardı ve alay ediyorlardı. İşte gündüz vaktine gelen namazlar hafif, gece vaktine gelen namazlar ne yaptı? Cehri devam etmiştir. İşte Öğle ve ikindi namazları içimizden okunur. Ee, diğer namazlar nedir? Açıktandır. Bunu ferden evde kıldığınızda bile açıktan okumak zorundasınız. Sabahtı, akşamdı, yatsıydı, gece namazıydı. Kendiniz duyacak kadar kıraatınız nedir? Açıktan olması gerekiyor. Bir zaman kumarın, hükmü. Oraya geliyor. Bunlar beş vakit namazdan alakalı nedir? Hükümlerdir. Onun dışında bir cenaze namazını Allah kendisine rahmet etsin İbn Abbas ne yapmıştır? Açıktan okuyarak kıldırmıştır. Demiştir ki sizde cenaze namazını kılarken Fatiha'yı okumuyorsunuz. Sırf bu sünneti öğretmek <gülüyor> için bunu açıktan okuyorum demiştir. İlk tekbirde ne okunmuştur? Fatiha. Fatiha. Sonra allah Ekber demiş salli bari. Sonra allah Ekber demiş meyyit'e dua. Sonra allah Ekber demiş ve ne yapmıştır? Selam vermiştir. Sırf diyor bu sünneti öğretmek için bundan da görüyoruz ki cenaze namazı neymiş? bir namaz yani içinde. Ama cumaydı, bayram namazıydı veyahut kusufusuk namazıydı. Bunlar nedir? Açıktan kıraatı olan namazlardır arkadaşlarım. Evet. Burayla alakalı sormak istediğiniz varsa buyurun. Gönüse cenaze namazı yani Fatiha yani şu an için meslediğine göre Fatiha'yı okum, okumuyorlar. Niye? Namazın başında okuma mı diyorlar? <gülüyor> Yok. imam okumamış olabilir. Sen cenaze namazı kıldığında adam Allah-u Ekber demiyor mu? Fatiha'yı okuyacaksın. Sonra Allah-u Ekber demiyor mu? Salli. Salli bari okuyacaksın. Sonra yine Allah-u Ekber diyor. Meyih'e dua edeceksin. Sonra yine Allah-u Ekber diyor. Selam vereceksin. Bu kadar. O okumaya Ama sen ne yapacaksın? tekbir sayısında şey yok değil mi? Tekbiri çoğaltma var. Bu tekbirin her çoğaltılması meyite duadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 tekbirde, 5 tekbirde, 6 tekbirde, 7 tekbirde kıldığı var. Ben rivayetleri şöyle bir topladım. Neden böyle 7'ye kadar çıkıyor diye. Baktığım hep cenaze sayısı fazlalaşıyor. Meyite dua. Her tekbirde meyite ne yapmıştır? Dua etmiştir. Ama ilk sırası 3'ü hep aynı kalmıştır. Fatiha,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 Kardeşlerim, e, iftidah tekbirinin duası sadece subhanakallahümme değildir. E, onun dışında birçok dua vardır. İnşallah hepsini ezberlersiniz. Allah ilminizi, gayretinizi arttırsın. Evet, Allah Resulü ve Vesselam'ın kıyamdaki hali bu. Allahu Ekber deyip rukuya gittiğinde ne yapıyor? Orada Rabbını zikrediyor. Bu zikir çeşitleri de nedir? Değişiktir.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 bu da nedir? Ruküden kalktığımızda söyleyeceğimiz sözlerdir. Sonra kıyamda böyle oturduktan sonra ne yapıyor? Allahu Ekber diyor önce eller sonra dizler, secdiye gidiyorsunuz. Yani önce diz sonra el değil. Veyahut bazıları ayakları şey yapıyor böyle deve çöküşü gibi çökenler var ki Hanefi Meslebi'nin eski alimleri bunu yaparlar. Böyle ayakları rüküde birleştirirler. Sonra secdeye giderken önce sağ dizini sonra sol dizini getirirler. Allah Resulü ve Vesselam önce elleri sonra dizleri ne yapmıştır? E, secdeye gitmiştir. Secdede ne diyor bu sefer? Subhanı Rabbiyel Azim rüküde diyor. Secdede ne diyor? Subhanı Rabbiyel âlâ diyor veya orada da bir sürü değişik zikirler vardır. Yine Allahu Ekber deyip elini kaldırarak iki secde arasından doğruluyor. Burada da bir miktar ne yapıyor? Hafif duruyor. Hemen ne yapmıyor? Gitmiyor. Rabben afirli gibi, yani Rabbi. Ya Rabbi beni affet gibi ne yapıyor? E, dua ediyor. Yine tekrar Allahu Ekber diyor. Yine Rabbini zikrediyor.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 Sonra Allahu Ekber deyip secdeye gidiyor. Secdeden Allahu Ekber deyip kalıyor. Sonra Allahu Ekber deyip secdeye gidiyor. Sonra Allahu Ekber deyip kalkıyor. Elini yere basıp elini ne yapıyor? İkinci rekata bağlıyor. Evet. Burada bir rekattık namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle. Kusuf ve husus husuf namazındaki değişiklik neydi? Orada da namaz bir rekat olduğu gibi aynı Sadece kıraat ve rükusu fazla. Yani rüküye gidiyor, kalkıyor, fatiha zammı sure. Rüküye gidiyor, kalkıyor, fatiha zammı sure. Anladınız mı? Evet. Aynı frekansla. Evet. <gülüyor> Üç ya da dört kere, bir rekatta. Sadece ruku ve kıraat fazla kardeşler. Güneş ve ay tutulma namazı. Bu dört kere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 Allahu Ekber Allahu Ekber diye yedi kere ikinci rekata kalktığımızda ise beş kere Allahu Ekber Allahu Ekber deme vardır. Burada nedir? Namazdaki kılınış şekillerinden bir tanesi. Evet. Fatiha'yı okumayanın namazı neymiş? Yokmuş. Ve ellerim kaldırılış şekli de kardeşlerim ya böyle ya şöyle ya şöyle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 Bunlar hep hikaye olarak gelenlerdir. Allah Resulü böyle elini atmıştır. Bu şekilde açmıştır. Namaz içindeki ellerini kaldırmaysa şu omuzunun ne yapmamıştır. Geçmemiştir. Evet. Ve e, bazıları elini göbeğinin altından, bazısı göbeğinin üstünden bağlamıştır. Ama gelen sahih rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve biz peygamberler topluluğu sağ eli, üzerine ve göğüs üzerine bağlamakla ne yaptık? Emrolunduk, Emrolunduk Kadının da erkeğinin de çoluğunda, çocuğunda namazı hep aynıdır. Değişik hiçbir şekli, şemali nedir? Yoktur. Yani rüküde erkek tam eğiliyorsa beli dümdüz oluyorsa bir su bardağı dolu olarak konsa Allah'ın sırtında ne yapıyordu? Duruyordu. Kadının da aynı şekilde olması gerekiyor. Kalktığında nasıl duruyorsa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 iptaldır kitap cünnete göre. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Başka ee, ben şey olarak hızlı olarak geçtiğim için İhtap okur şöylelikle. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede özelliklere dikkat edelim. Yedi secde yedi aza üzerine secde ederdi Alın birdir. Alın ve burun. İki el, iki diz ve iki ayaktır. Arıza olmadığı müddetçe bunlar üzerine ne yapma? Secde etmek zorundadır. Mesela bazı insanlar gözlük kullandığında burnunu falan değdirmemeye gayret ederler. Veyahut secdede bazıları ayaklarını kaldırırlar. Bazıları yatırırlar. Bazıları bir çeşit yaparlar. Bazen baktığında görüyor insanı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 Işte. alanın yere e, çıplak olarak mı değilsin? Şimdi şapka şu bu ondan istisna. Ha, Soğuk şubu istisna. Yani. Allah Resulü sarıyla evet. secde etmiştir. Evet. Edebilirsin. Sıkıntı yok onda. Ha, tamam. Bunda yani bir sıkıntı yok. yok. Yok. Sıkıntı yok onda. Bir de secdede gözlerimizi kapatabilir miyiz? Yani ya, Kapatmıyoruz. Göz, namazda gözler kapatılmıyor. Şimdi evet. yedi azadan sonra ona geliyorum. Kardeşlerim Hı. namazda ne göğe gözleri dikmek var ne de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 Koltuklarınızı köpeklerin yere yapıştığı gibi ellerine ne yapmayın? de koymayın diyor. Eliniz şöyle ne yapsın? Açık kalsın. Ama şu eli şöyle koyarsanız açılmış olur. Yalnızdaki ne yapacak? Ismak zorunda kalacak. Ama siz tam şu elinizi şöyle gözünüzün şu halkasının oraya böyle getirecek olursanız yalnızdaki de ne yapar? Çok rahatlıkla. Ve dizleriniz de aynı bir omuz boyu.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 Ne yapıyor bu adam? Allah'ın üstüne işte hasta, işte secde etmek için böyle yap. kaldırın bunları diyor. Ayakta kılabiliyorsa, ayakta kılsın. Kılamıyorsa, oturarak kılsın. Kılamıyorsa, ima kılsın. Bu şekilde yapmasına gerek yoktur. Yine gemideyken veyahut binitliyken imayla ile namazı ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Ve yine farz namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eee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 Cemaatle kılındıysa, kılındığındaysa kardeşlerim, cemaat imamdan önce kesinlikle hareket ne yapmayacak? Yapmayacak. Eğer diyor benim bildiğimi bilseydiniz. Bilinen neydi? Kim imamdan önce kafasını indirir, kaldırırsa kafasının eşek kafası olmasından korkmaz. <gülüyor> Bu çok tehlikeli bir nedir? E, işarettir ama maalesef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 Aşağıdan gide veriyor. Yani hadis burada çok tehlikeli. Eşek başına dönmesinden korkmaz mısın? Ama sahabenin uygulamasına bakın. Keşke yapabilsek. Allah Resulunü İstekat ve Selamın asabı kardeşlerim. Allah Resulü diyor, rukiye gider. Biz onun görürdük. Rukyeden doğrulmadıkça biz rukiye ne yapmazdık? Gitmezdik. O secdeye giderdi. O secdeden kafayı kaldırmadıkça biz ne yapmazdık?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 rüküden önce ve sonra eller Allahu Ekber'siz açılır. Allah Resulü'nün ta koltuğunun altının yes. beyazlıkları gözükürdü diyor. Duası ne der? Allahu Ekber der. Ya rüküsüne ya da secdesine giderdi. Beddua da edebilirsiniz. Dua da edebilirsiniz. Konut bir sebebe binaendir. Her farz namazının son rekatında yapabildiğiniz gibi bitirdi de ne yapılabilir? Yapılabilir. Allah Resulü ve Vesselam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 Yine kunut etmiş ve havanı atmıştır. Açmıştır. Bir de e, itikafa girdiğinde Ramazan son 10 gününde vitirde ne yapmıştır? Kunut yapmıştır. Unudu budur arkadaşlar. Her vakit namazında konut. He? Her vakitin farz namazının son atında yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Enes'ten, Ayşe annemizden bazı rivayetler geliyor. kunut bidattır diye değildir. Allah Resulü yapmıştır. Sebebe binaya yapmıştır. Bugün bakın Şafi mezhebi sabah namazında her zaman ne yapar? Ama Kunut yapar. Hanefi mezhebi de vitirde her zaman ne yapar? Kunut yapar. Şafi mezhebinin iki sünneti uygundur ama Hanefi mezhebinde bir bidat vardır. Hatta bidat mı diyeyim artık ne diyeyim ben de bilmiyorum. Şeklini nereden aldılarsa ki onlara sebep sorulmaz bulmuşlardır bir. Yer. Üçüncü rekatta Fatiha, zamm sureyi okurlar. Allah-u Ekber der, el bağlarlar ve iki tane duası var devamlı ki onlar sadece itikaf dokunmuş Aleyhisselatü Vesselam. O dualar okur ve giderler. Halbuki orada Allah-u Ekber yok. Bir, eli bağlama yok. iki kulut yaptığında elini açarsın. Allah-u Ekber der, ne yaparsın? Aynen. Gidersin. Bu uygulama, kitap ve sünnette bunlarda geldiği gibi yok. Ama Şafi mezhebi aynen Peygamber Aleyhisselam'ın Yaptığı gibi yapar. Fakat onlar da her sabah namazında yaparlar. Namazında yani, Nasıl? Tabi. Onlara göre fazlûmdedir. Ee, o şekilde yapılır. Kardeşlerim, e, teşeütte parmak işareti her yerde elin duracağı yer gelmiştir. Mesela ruküdeyken Allah Resulü'nün istilatı esnaf ilk zamanlar şöyle dururdu arkadaşlar. Şöyle. Sonra bu nes korunmuştur, Yani şu e, uyruk tarafına. Sonra dirsekler üzerine ne yapmıştır? Dizler, Dizler üzerine e, eline atmıştır, yapmıştır? Konmuştur. Ve bu Musa ile işaret, Allah kendisinden razı olsun, oğluyla bir gün namaz kıldığında, oğlu namazda ellerini uylukların içine doğru getirince, namazdayken eline vuruyor. Dizin üstüne bir işaret ediyor. Sonra diyor ki namazdan sonra oğlu Yaman diyor, İbni Mesud da çocukları da ne yapıyor? Böyle kılıyor. Ebu Musa'yla işare diyor ki, Allah hepsine rahmet etsin. Oğuzcum diyor, ilk zaman namazda böyleydi diyor. Daha sonra eller dizlerin üzerine koymakla ne yapıldı? Emrolundu diyor. Ve teşeğütte ise kardeşlerim şu eller, uylukları ne yapar? Üzerinde durur. Ve parmakta ne yapar? Teşeğütte oynar. Ee, selamdaysa Allah Resulü'nün şu yanağının beyazlığı ne yapar? Şuradan gözükürdü. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ve aleykümselamünaleyküm ve rahmetullah. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah Resulü'lisselatü vesselam'ın selamı ne yapılırdı? İki taraftan bilinirdi. Bir de namazda sehiv secdeleri vardır. Onlarda nedir? Oturacağı yerde oturmamışsa, oturmayacağı yerde oturmuşsa, eksik kılmışsa Fazla kılmışsa buralarda ne yapar? Seviş secdesi gerekir. Başka yani, akdime yok. Fatiha'da yok. Bir de kaç zekatta olduğunu karıştırırsa. İki mi üç mü? Üç, mü, üç mü, dört mü dört mü? Dört mü? Beş mi? Sen azı kabul et. Sonunda ne yap? Seviş secdesi yap diyor. Beş yerde seviş secdesi var. Bir de namaz kıldık. Tevafuk olduğu namaz dersi de. bir bir, yani birinci rekâttadan bir süre okumayı unuttuk. Veya rukuya gittik, tatile yeterli dedik. Birinci, ikinciden uzun olacak ya. İkinci, ikinciden bile şey hiç şey okumak, gerek yok. Bunlar namazdaki zellerlerden hatalardan. De, üç defa fejdeye gittik bu rukulara. O da gerekmiyor ama. Üç kere. kere hatırladıysa oturacağın yerde oturmamışsan, evet. oturmadığın yerde oturmuşsan, evet zekatları şaşırmışsan, Fazla kılmışsan, eksik kılmışsan ona göre seviş sicdesisi yaparsın. Evet. evet. bir saatimiz doldu. İnşallah bugün böyle bırakalım. Haftaya devam edelim. Ee, Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve bihamdike ve la ilahe illa ente, ve